Benden de iyi günler. Aman Karagöz'üm ne bu halin? Kaşın gözün yarılmış. Yine kiminle dalaştın? Maça gittim maça. Kara Karagöz'üm neden sen de benim gibi sadece maç izleyip gelmiyorsun? Sadece izledim yahu. İzlemek dışında başka şeyler de yapmışsın. Ee, bir de fındık yedim. Yok sen dayak yemişsin. Hayır dayak filan değil. Kimseyle dalaşmadım sadece fındık yedim. Of Karagöz'üm o zaman bu yüzünün hali ne? Onlar mı? İşte fındıktan. Tamam karı kızım tamam. Anlaşılan sen olup biteni anlatmayacaksın. Ya Hacı var hemen küsüyorsun. Lafıma da inanmıyorsun. Ben dün maça gittim. Trabzon maçına. Baktım oyuncular çıktı. Başladılar tribüne doğru fındık atmaya. Allah Allah. Ben de ilk önce şaştım. Ha? fındığı tanıtmak amaçlı projeler yapıyorlar diye okumuştum gazetede. Doğru bak. Herhalde öyle bir şey olacak ki. Bir de logo vardı. Finduk Trabzon Spor'un resmi yiyeceği diye. Tamam şimdi anladım her şeyi. İyi de... Sen yaralanmışsın. Taraflar durmadı ki sanki fındık yemeğe gelmişler. Finduk isteriz finduk isteriz diye başladılar tezahürat yapmaya. Onlar istedikçe oyuncular verdi. Sonra da başlamazlar mı birbirlerini atmaya karşılıklı tribün maçı oldu anlayacağın. Hatice Hanım. Ben de Nasrettin Hoca gibi şükrettim hacı bak. Trabzon'un resmi yiyeceği ya bal kabağı olsaydı diye. <gülüyor> Değil mi kara şükür. Türkiye 2205 çeşit yöresel yiyecek ve içecekten oluşan zengin mutfağa sahip bir ülke biliyor musun Karagöz? Onu değil de ilginç yemek isimleri olan bir ülkede yaşadığımı biliyorum. Ne mesela? Mesela Kedi Batmaz. Hadi canım nerenin yemeği bu yahu? Bolunun bolunun. Nasıl bir şey peki? Bir tatlı suda haşlanmış yuvarlak hamurların üzerinde şekerli su ve tereyağını döküp afiyetle yiyorsun. İlginçmiş hiç yemedim ben. Bir gün ye yerken de iki tabak hakkımı kimseye verme. Oh, ağzım sulandı yahu. Ben de sakala çarpan çorbasını biliyorum. O da bir sulu yemektir bak. Ölüğün körü. Rica ederim Karagöz'üm ben bu hak edecek ne yaptım ki şimdi yahu? Ölüün körü yemek ismi yemek yemek. Ha, ilahi. ben de sen öyle birden deyince ben de hiç şey zannettim. Sonra ben. dur dur. Kulak çorba, enişte lokumu, otur Fatma tatlısı, eli böğründe, kurşun geçirmez köfte, bacaklı çorba. Oy Karagöz'üm sen de arşiv geniş. Ee, ne yaparsın mide geniş. <gülüyor> Bizim orada da sulu kaçamak ve kuru kaçamak adlı yemekler yapılırdı bak. Ha, kuyruğu sulu ve derdimi alan yemeklerini de unutmamak lazım. Yemek kültürümüz çok geniş Karagöz'üm. Kıymetini bilmek lazım. Benim gibi bilip de hepsinin tadına bakmak lazım. Sen biraz sıranı salkara gözüm. Maşallah göbeğin senden önde gidiyor. E büyükler önde Hacı Yivat. Laf aramızda yemekten bahsedilince midem de iyice guruldamaya başladı. En iyisi ben eve gidip ala börtme, calla, bici ve pıt pıt pilavından yaptırayım. Senin yüzünden pişmanlık bulamaca adında bir yemek çıkarırlarsa hiç şaşmam. Ha O da mı yemek? En iyisi ondan da yaptırayım. Hemen tadına bakayım. Hay Allah! Kara gözüm tut tutabilirsen. Abi ben gidiyorum hadi dur eyvallah. Efendim dur acelelenme daha kapanışı yapmadık. Çabuk olacağı bak yoksa sen dahil her şeyi yemek gibi görüyorum birazdan kemirmeye başlayacağım. Aman kara gözüm tamam tamam dur. Efendim geldik muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürücülük işan ettikse afiyet olsun.